Günaydın, Duru Tiyatro'dan bir haberle başlıyoruz bugüne. Hatırlarsınız, Nihat Çerbetçi tarafından Duru Tiyatro'ya dokunma talebiyle bir kampanya başlatılmıştı. Muhatapları Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Önalan, İstanbul İl Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferşat Ayar olan kampanyasında Nihan diyordu ki, Sağır Sultan duydu ama Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Kamil Önalan bir türlü duymadı.'' Haftalardır sanata ve topluma karşı kendini sorumlu hisseden herkes Duru Tiyatronun Kadıköy Anadolu Lisesi'nden tahliye edilmesi kararına karşı çıkıyor, deyim yerinde ise çığlık atıyor. Fakat Kamil Bey kulaklarını tıkamış, Duru Tiyatroyu okuldan atabilmek için elinden geleni yapıyor. Okulu tiyatrosuz, tiyatroyu evsiz bırakıyor. Buna karşı çıkmak ve sesimizi duyurmak için başlattığımız imza kampanyasına imza atarak okul müdürüne Duru Tiyatro'ya dokunma diyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bazı mevzuatlar okullardaki otoparkların ve zararlı işletmelerin önünü kesmeye yamaşıyordu. Fakat Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Önalan bu mevzuatı fırsat bilip Duru Tiyatro'yu tahliye kararı aldı. Okuldaki kantin işletmesinin ve geleceğin yıldızları basketbol okulunun sözleşmeleri ise yenilendi. Duru Tiyatro'nun ayrımcılıkla tanışıp evsiz kalma serüveni işte böyle başladı. Kültür ve sanatın kime zarar verdiği görülmüş ki? Aksine okulun bünyesinde bir tiyatroya yer alması kadar besleyici, öğrencileri ufuk açan kaç şey vardır acaba. Ben yıllarını tiyatroya vermiş bir oyuncu ve bir tiyatro sever olarak Duru Tiyatronun başına gelenleri ağzım açık seyrediyorum. Bir tiyatro düşünün ki oyun saatlerine, okul saatlerine göre ayarlasın. Bir tiyatro yönetimi düşünün ki yatılı öğrencileri tüm oyunlara sorgusuz, sualsiz, ücretsiz alsın okul aile birliği üyelerine çocuklarını tiyatroya göndermemelerinin temihlenmesinden, yatılı öğrencilere bundan sonra duru tiyatroya gitmemelerinin söylenmesine, hatta tiyatroya gelen seyircilerin otoparka alınmamasına kadar trajikomik olaylar seslisi yaşanıyor şu sıralar. Eğer hep beraber sesimizi duyurursak, hem tiyatroya hem de bu ülkedeki çarpık eğitim düzenine maruz kalan nice tiyatroya, kursa, sanat kulübüne ışık tutabiliriz. Unutmayın. Geleceği aydınlatmak ve çocuklarımıza gurur duyacağımız bir Türkiye bırakmak bizim elimizde. Ancak tüm bu çabalara Duru Tiyatro maalesef boşaltılıyor. Radikal Gazetesi'nin haberine göre Emre Kınay, Duru Tiyatro'nun yürütmeyi durdurma davası sonucunu beklenmeden kaymakamlıktan gelen tebliğiyle çarşamba günü boşaltmak zorunda olduklarını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Kınay açıklamasında kaymakamlığın tebliği gereğince 11 Aralık 2013 Çarşamba günü saat 10.30'da polis nezaretinde yürütmeyi durdurma davamızın sonucu beklenmeden tahliye edileceğiz. Avrupa'nın hangi ülkesinde olsa bu çaba karşılığında devlet nişanlarıyla ödüllendirildik. Burada ise o yüzden bu tiyatroyu biz sizinle kurduk. Bu salonu beraber bir yuva yaptık. Gönülsüz tahliye ederken de özellikle Kadıkya Anadolu Lise'liler ve artık yakın dostlarım olan mezunlarımızla birlikte verelim tiyatroyu. Teslim edelim. 11 Aralık 2011 13 saat 10:30'da tüm camiamız ve basına açık bir davettir diye yazmış Emre Kınay. Sırada henüz çok gelişmemiş kampanyalar var. Change.org'da bu kampanyalara bir göz atabilir. Beğendiklerinizi geliştirmek için bu kampanya başlatanlarla iletişime geçebilirsiniz. Hem onlara yardımcı olursunuz hem de beğendiğiniz kampanyalar başarıya adım adım yaklaşır. İlk haberimizin konusu lise dersleri. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya yönelik başlatılmış, talebi ise lise öğrencilerinin derslerinin azaltılması. Kampanya başlatan Can Umay diyor ki, Bizler adı üstünde insanız, robot değil. Bir öğrenci sabah okula gidip öğlene kadar ders yapıyor. Sonrasında sosyal faaliyetler veya öğrencinin seçimine göre etkinlikler yapılması gerekirken yine ağır dersler işleniyor. Öğleden sonra yapılan dersler öğrencinin beynini çok yorduğundan, Dersler verimli geçmemekte daha sonra bunun sonucunda ise hem öğrenciler hem de öğretmenler çok yoruluyorlar. Bizler birlik olup bu sorunları kaldırabiliriz ortadan. Lütfen bu kampanyamıza destek olun demiş Can. Alanya'dan bir haberle devam edelim. Mehmet Ergün tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Alanya Belediyesi. Kampanyanın talebi ise belediye denetimindeki kedi evlerine kamera sistemi yerleştirilmesi. Mehmet diyor ki Alanya Belediyesi denetimindeki Kedi evine bugüne kadar 90 kedi canilerce öldürüldü belediye ve ise bu ölümlere duyarsız kaldı. belediye kınıyoruz ve buraya kamera kayıt sistemi konulmasını istiyoruz diyor kampanyasında. Sırada Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik yine başlatılmış kampanyanın talebi Şubat ayı atamalarında 40 bin öğretmenin atanması. Kampanya başlatan Burhan Sevinç diyor ki eğitim sistemimizi daha iyi bir seviyeye getirebilmek için... Şubat ayı atamalarında 40 bin öğretmen atanmalı diyor ve ücretli öğretmenliğinde kaldırılmasını talep ediyor. Evet benzer kampanyalar daha önceki dönemde de vardı. Demek ki bu kampanya bunların devamı şeklinde. Çünkü sonbaharda bazı öğretmenlerin ataması yapılamamıştı. Ve Taraf Gazetesi'ne yönelik bir kampanya var. Kampanya başlatan Hakan Kara diyor ki Taraf Gazetesi halkı yanlış bilgilendirmeyi durdur Sözleriyle dile getirmiş Hakan ve daha sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki kendisi taraf gazetesi son zamanlarda yaptığı yanıltıcı haberlerine devam etmekte. Ardı arkası kesilmeyen bu haberler öncelikle birbirinden tutarsız ve geçmişte yapmış olduğu haberler ile uyuşmamakta. Bu yaptığı haberlerin bir kısmı ise bazı belgelerle delilendiriliyor. Evet o belgeler gerçek lakin iş garip olan kısmı belgelerdeki ince ayrıntılar. Belgelere dikkatle bakıldığında attıkları manşetle alakası olmadığı ortaya çıkıyor diyor kendisi ve gazetenin 30 Kasım 2013 tarihinde uygulaması var manşetini atıp iki adet belge ile 2000 yılına ait kararname uygulamaya konulan belgeleri 2004 yılı kararnamesi için imza atılmış olarak gösterildiğini iddia ediyor. Ülkemizin gündemini bulandıran ve milletimizin bölünmesine yol açan bu sahtekarlığa dur deme zamanı şeklinde bahsetmiş kampanyayı başlatan. Evet günün son haberine gelelim. Tuğba Çakır tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tuba'nın talebi kısa dönem askerlik süresinin kısaltılması. Kendisi diyor ki uzun dönem askerlik yapan vatanımızın güzel evlatlarına askerliği düzenleme getirilip süresinin kısaltılması ile nasıl müjdeli bir haber vermek, onları sevdiklerine kavuşturmak, ayrıca devletimizin ödeneklerinin bir anlamda rahatlatmak çok güzel olurdu. Elimizde hazır yetişmiş iş gücümüz var vatı görevini kısa dönem yapmakta olan bu evlatlarına da askerlik süresini kısaltarak hem iş hayatından uzak kalmalarını engellemek hem de yeterli olan 3 veya 4 ayı indirerek onlara müjdeli haber vermemiz gerektiğini düşünüyorum demiş kampanya katılan herkese teşekkür etmiş görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle Esen kalın